Endek Savaşı Yahudisiyle müşrik ile bütün düşmanlar Müslümanlara karşı birleşmişlerdi. Çünkü müşriklerin hepsi tek milletti. Müşrik ordusunun sayısı on bini bulmuş Medine'ye Müslümanlarla savaşmaya gidiyorlardı. Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu şekilde. İslam Devleti'ne saldırmak için çeşitli devletlerin birleştiğini haber alınca sahabeden Salman-ı Farisi'nin teklifiyle Medine şehrinin etrafına hendek kazdırmaya başladı. Bütün Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte hendek kazımına yardım ettiler. Müslüman mücahitler canla başla çalışırken Münafıklar çeşitli bahaneler uydurarak ya hendek kazmaya gitmiyor ya da verilen işi ciddiye almadan ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin izni olmadan çekip evlerine gidiyorlardı. Bu gibiler hakkında şu ayetler nazil oldu. Müminler o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ederler. Onunla birlikte toplumu ilgilendiren bir iş üzerindeyken, ondan izin alıncaya kadar bırakıp gitmeyenlerdir. Gerçekten senden izin alanlar, işte onlar Allah'a ve Resulüne iman edenlerdir. Böylelikle bazı işleri için izin istedikleri zaman, onlardan dilediklerine izin ver ...ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile... ...hiç şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Hendeğin kazıldığı sıralarda... ...Müslümanların ekonomik durumu iyi olmadığından... ...Ensardan olsun, muhacirlerden olsun... Çoğu Müslüman aç karnına çalışıyordu. Her şeye kadir olan Allah, kulunu çeşitli şekillerde imtihan ediyor. Acaba karnı tok olan, kulumu aç bırakırsam cihardı terk eder mi? Veya kulumu nimetlere boğarsam beni unutur, nimetlere dalar, cihadı başkasına devreder mi? Yahut şu kuluma bir dünyevi makam vereyim, Acaba davamı o makama kurban ederek bu makamı yükseltmek için müslümanlar aleyhinde çalışır mı? Onları şuraya buraya şikayet ederek ispiyonculuk yapar mı? Olur olmaz şeyleri bahane ederek sırf o makamda durabilme kaygusuyla müminlerle uğraşır mı? Allah Teala bu konuda şöyle buyuruyor: Andolsun sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve mahsullerden yana eksiltmeyle imtihan edeceğiz. Sabredenlere lütfu keremimi müjdele. İşte Hendek savaşı sırasındaki ekonomik yokluğu, bu yokluğa rağmen cihadın devam edebilmesini, maddede değil Allah'ın davasına olan bağlılığın samimiyetinde aramak gerekir. Hendek bittikten bir müddet sonra, müşrik ordusu Medine önlerine gelip karargah kurdu. Müslümanları kılıçtan geçirecek ve Medine'yi de yağmalayacaktı akılları sıra bu şekilde bütün hazırlıklarını tamamlayıp olanca güçleriyle saldırıya geçtiler fakat hücuma geçmiş olan müşrik ordusu bir müddet ilerledikten sonra birden dura kaldı karşılarına hiç ummadıkları bir hendek çıkmıştı onlar böyle bir şeyi hiç düşünmemişlerdi zaten Arabistan'da böyle bir adet de yoktu Medine'nin etrafına hendek kazma fikrini İran'la bir sahabi olan Selman-ı Farisi ortaya atmış, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onun bu önerisini kabul etmişti. Müşrik ordusu hiç ummadıkları bu hendekle karşılaşınca çılgına döndü. Müşrik askerleri dar geçitleri arıyor, hendeyi geçmek istiyorlardı. Bunun için en iyi atlarını ve binicilerini seçip hendekten atlamaya kalkıştılar. Ne var ki burada da başarılı olamayıp atlarıyla birlikte hendeğe yuvarlandılar. Müslümanların birleşen kafirlere karşı kazdıkları bu hendekten dolayı savaş pasif bir şekilde devam ediyor. Müşrik ordusu yeni planlar düşünüyordu. ...hiçbir şey yapamayan... müşrik askerlerinin moralleri... ...her gün biraz daha bozuluyor... ...böylece pasif durup... ...günlerce... ...sürüp gidiyordu. Koreyza oğulları... ...Yahudileri de... ...Kainuka ve Nadir Yahudileri gibi... ...İslam devletiyle... ...müttefiktiler. Gördüğümüz gibi... Kaynuka ve Nadir Yahudileri ihanetleri sonucu Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Medine'den sürülmüş, geriye Kureyza Yahudileri kalmıştı. Hendek savaşı pasif bir şekilde devam ederken, bu savaşın hazırlayıcısı olan Huyey bin Ahtap, müşrik ordusu komutanı Ebu Süfyan'ın teklifi üzerine Kureyza'lılara giderek, Onların İslam devletiyle olan anlaşmalarını bozmak istedi. Çünkü Hendek'ten geçemeyen Ebu Süfyan, Kureyza mahallesinden Medine'ye girmek istiyordu ki, bunun için de Kureyza Yahudilerinin müsaade etmeleri gerekiyordu. Huyey bin Ahtab'ın nedenli belalı ve müfsit birisi olduğunu bilen Kureyza reisi Kab bin Esed, onu kalelerine kabul etmek istemediyse de, Huyey, geveziliği ve dal kavukluğuyla Kureyza kalesine girmeyi başardı. Aslında anlaşma gereği Beni Kureyza'nın İslam devletine yardım etmeleri gerekiyordu. Fakat böyle yapmadıkları gibi Huyey bin Ahtab'ın şamatasına aldanarak İslam devletiyle olan anlaşmalarını yırttılar ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle olan ittifaklarını da bozduklarını ilan ettiler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerin bu ihanetini duyunca çok üzüldü. Durum oldukça kritikti. İslam devleti her taraftan sarılmış, büyük bir tehlike ortaya çıkmıştı. Düşman askeri her an için Yahudi mahallesinden saldırabilirdi. Korku etrafı o kadar sardı ki münafıklar tekrar dedikoduya başladılar. Onlardan Muattib bin Kuyeş şöyle diyordu. Muhammed bize İran ve Bizans'ın hazinelerini vaat ediyordu. Oysa ki biz tuvalete çıkmaya bile korkuyoruz. Münafıkların şahsiyeti madde ve menfaate bağlı olduğundan bu menfaatin kaybolduğunu görünce endişeye düşerler. Nifak ve fesatları olanca şiddetiyle ortaya çıkar. Aynı günün gecesi düşmanın saldıracağına dair haber alan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem askerlerinden 200 kadarını Kureyza hududuna göndererek onlara sabaha kadar bulundukları yerde tekbir getirmelerini emretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emri gereğince görevlendirilen sahabiler sabaha kadar tekbir getirdiler. Barutu olmayan, füzeler taşımayan bu silah öylesine güçlüydü ki Hüyey bin Ahtap ve yanındaki müşrik askerleri ...korkularından saldıramadılar. Savaşın böyle kritik bir duruma geldiği bir sırada, ...Gatafan kabilesinden yeni Müslüman olan, ...Nuaym bin Mesud, ...Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Müslüman olduğunu, ...ne yapması gerektiğini sordu. Nuaym'ın Müslüman oluşundan, hiç kimsenin haberi olmamıştı. Nuaym'ı çadırında kabul eden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona Müslüman olduğunu hiç kimseye söylememesini tembih ettikten sonra şu emri verdi. Hemen Kureyza'ya git ve onlara şöyle de: Ey Kureyza'lılar, sizler beni tanır ve güvenirsiniz. Siz Kureş ve Gatafan'la ittifak kurdunuz. Fakat sizin durumunuzla onlarınki aynı değil. Burası sizin memleketiniz. Burada mallarınız, evleriniz, çoluk çocuğunuz var. Kureş ve Gatavan öyle değil. Onlar sadece Muhammed'le savaşmaya geldiler. Burada hiçbir şeyleri yok. Şayet yenilecek olurlarsa sizleri Muhammed'le baş başa bırakır, memleketlerine geri dönerler. Muhammed'le yalnız kaldınız mı onunla baş edemezsiniz. Bu bakımdan Kendinizi garantiye bağlamak için size tavsiyem onların ileri gelen eşrafından rehineler isteyin. Bu rehineler yanınızda sizin için birer garanti olurlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devamla şöyle dedi. Beni Kureyza'ya böyle dedikten sonra hemen Kureyş'in komutanı olan Ebu Süfyan'a gider. Ona da şöyle dersin. Ya Ebu Süfyan size ne kadar bağlı olduğumu ve Muhammed'den ne kadar nefret ettiğimi biliyorsun kulağıma bir haber geldi ki onu sizlere söylemeye kendimi mecbur hissettim size vereceğim bu nasihati iyi dinleyin ve benden duymamış olun bilmiş olduğunuz ki Yahudiler sizinle olan anlaşmaya pişman olmuş ve Muhammed'e şöyle haber salmışlar ey Muhammed biz yaptıklarımıza pişmanız ''Şayet kabul edersen biz sana Kureyş ve Gatapan'ın ileri gelen eşrafından adamlar getirelim. Bunların kafasını vur, sonra da beraberce onlarla savaşalım.'' Muhammed de Yahudilerin bu teklifini kabul etmiş. Onun için Yahudiler haber yollayıp sizden adam isterlerse sakın bir tek kişiyi onlara teslim etmeyin. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devamla şöyle dedi. Kureş'e böyle söyledikten sonra kendi kabilen olan Gatafana git ve aynı şeyi onlara da söyle. Çünkü savaş bir hiledir. Müzik Nuaim önce Kureş komutanlarına giderek Yahudilerin kendilerine oyun tertiplediklerini söyledi. Daha sonra da. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emri üzerine Gatafan askerlerine gidip aynı şeyleri söyleyerek aralarına anlaşmazlık soktu. Nitekim bir müddet sonra Kureyza Yahudileri Kureyş ve Gatafan'a haber göndererek rehin istediler. Daha önce Nuaim tarafından uyarılmış olan Kureyş ve Gatafanlılar adam vermeyince de Yahudilerle olan ittifakları bozulmuş oldu. Bunun üzerine Mekke ordusunun komutanı Ebu Süfyan, diğer komutanları çağırarak şöyle dedi. Bakın artık bu iş bitmiştir. Hava soğuk, askerlerimiz de yorgundur. Başımıza bir şey gelmeden çekip gidelim. Baksanıza Yahudiler de bize oyun yaptılar. Ebu Süfyan, komutanlarıyla birlikte bu kararı aldıktan sonra askerlerine bağırdı. Toplanın. Gidiyoruz. Böylece hiçbir varlık gösteremeden Ebu Sufyan ve askerleri yanlarına aldıkları diğer müşriklerle birlikte toparlanıp Mekke'nin yolunu tuttular. Müslümanlar da onların gidişini seyrettiler. Hendek Savaşı bu şekilde Mekke saldırısının boşa çıkmasıyla sona erdi. Düşman ordusu bir netice elde edemeden çekip gidince iki aydır hendeğen kazılması ve savaşla meşgul olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve askerleri de Medine'deki evlerine çekildiler. Daha önceki tatbikatlarından Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Yahudileri bu ihanetlerinden dolayı cezasız bırakmayacağı biliniyor idiyse de, İki aylık devamlı savaş hali onu ve askerlerini oldukça yorduğundan bu cezanın infazını tehir etmeyi düşünmüş olabileceği akla gelebilir. Nitekim daha evinde birkaç saat oturmadan Cebrail aleyhisselam gelip şöyle dedi. Ya Resulallah, daha melekler silahlarını bırakmadan sen nasıl bırakırsın? Allah derhal Kureyza Yahudileri üzerine yürümeni emrediyor. Ben de oraya gidiyorum. Allah'tan gelen bu kesin emir üzerine aynı günün ikindi vaktinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyza Yahudilerinin kalelerini kuşattı. Bunlar Medine'de kalan son Yahudilerdi kuşatma günlerce sürdü. Kaleler çok sağlam olduğundan İslam askerleri içeri giremiyor, Yahudiler de savaşmak üzere dışarı çıkmıyorlardı. Nihayet Yahudiler sahabeden Ebu Lübab'ı arabulucu olarak istediler fakat bu girişimde fayda vermedi. Hadiseleri diğer Yahudilerden daha iyi değerlendirebilen reisleri Kabbin Esed ...kavmine Müslüman olmalarını... ...ya da çoluk çocuklarını... ...öldürüp savaşmalarını... ...yahut cumartesi gecesi... ...Müslümanların ummadığı... ...bir sırada saldırıya geçmeleri... ...hususunda teklifler... ...yaptıysa da onu dinleyen... ...olmadı. Nihayet çaresiz kalan... ...Yahudiler Ensar'dan... Saad bin Muaz'ın hakemliğine... razı olarak teslim oldular. Sad bin Muaz... Kureyza Yahudileri hakkında şu kararı verdi. Eli silah tutan erkekler öldürülecek, kadın ve çocuklar esir edilecek, malları ganimet olarak alınacak. Böylece Kaynuka ve Nadir Yahudileri Medine'den sürüldükten sonra Kureyza Yahudilerine böyle bir ceza verilerek Medine'deki tehlike bertaraf edilmiş oluyordu. Allah Celle Celaluhu Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme doğduğu topraklara kesin bir zaferle dönüşünü hazırlıyordu.